Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalinâ. Men yehtedihillahu fele mudillele ve men yudlil fele hādile. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Ama ba'd fe inne estaga'l hadîs kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesetin bid'a. Ve külle bid'atin zalâle. Ve külle zalâletin finnâr. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat menhecine dair sohbetimizin 7. bölümünü işleyeceğiz bugün inşallah. ehl Sünnet ve'l-Cemaat'e aykırı olan bid'at fırkalarının kökleri, asılları bugünkü konumuz. Ehl-i sünnet tıpkı zan ve heva ehlinin yaptığı gibi herhangi bir kimse hakkında ilme dayanmadan hüküm vermez. Bu fırkalarla ilgili bilgilerde geçmiş olsa bile bunların hadislerde geçen 72 fırkadan olduğunu iddia etmek uygun değildir. Çünkü bununla ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir. Bazı kimseler ise kişisel görüş ve zanna dayanarak bu fırkaların ehli sünnet vel cemaat, onlara karşı gelenlerin ise ehli bidat olduğunu iddia etmektedirler. Şüphesiz böyle bir iddia büyük bir sapıklıktır. İlim ehlinin tespitine göre, Kur'an ve sünnete muhalefet eden fırkaların aslı, hariciler, rafıziler, kaderiye, mürciye ve cehmiyedir. Abdurrahman bin Mehdi ise, Allah ona rahmet eylesin, bunları... Rafiziler ve Cehmiye diye iki gruba ayırmıştır. Bu iki tayife Bidat ehlinin enşerlileridir. Büyük alimlerden Yusuf bin Esbat ve İbnül Mübarek de sapık fırkalardan bahsederken, Bidatlerin temel unsurları olarak Haricileri, Rafizileri, Kaderiye'yi ve Mürceyi sayarlar. Abdullah bin Mübarek'e peki ya Cehmiye diye sorulduğu zaman, onlar bu ümmetten sayılmazlar diyerek cevap vermiştir. Ve şöyle devam etmiştir. Biz bazen Yahudi ve Hristiyanların sözlerini naklederiz. Cehmilerin sözlerini ise asla nakletmeyiz. İmam Ahmed'in ashabından bazılar ve diğer bir kısım alimler de bu görüşe katılarak Cehmilerin kafir ve zındık olduğunu, iki dışı bir olmayan münafıklar gibi 72 fırkaya dahil olamayacaklarını söylemişlerdir. Diğer bir kısım alimler ise Cehmiye'nin 72 fırkadan biri olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre de asıl durumunda olanlar beşe çıkmış olmaktadır. Bu fırkalar arasında kişilere göre değişen çeşitli sıralamalar yapılmıştır. Kimileri sapıklığı göz önünde bulundurarak ilk sıraya mürciyeleri, son sıraya da Cehmiye'yi koymuştur. Ahmet bin Hambel'in asabının çoğu oğlu Abdullah, Ebu Bekir el-Hallal, Ebu Abdullah bin Batt'a ve Ebul Ferec el-Mahdisi gibi alimler bu görüştedir. İmam Bukhari'de de sahihinde Kitabul İman ve Verretü Alel Mürciye diye başlayıp Kitabu Tevhid ve Verretü Alel Zenadıkat ve cehmiye e, babıyla son vererek kendisinin de bu görüşü benimsediğini göstermektedir. Aleyküm selam ve rahmetullah Bu Bidatlerin asıl fırkalarında ilki haricilerdir. Hariciler ehli sünnet ve cemaatin dışına çıkan ilk fırkadır. Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafetinden Osman radıyallahu anh'ın hilafetinin ilk yıllarına kadar geçen zaman içerisinde Müslümanlar arasında herhangi bir ihtilaf ve karışık söz konusu olmamıştır. Osman radıyallahu anh'ın son dönemlerinde tefrikaya neden olan bazı sebeplerin, bazı durumların ortaya çıkması ve Osman radiyallahu anh'ın bir kısım insanlar tarafından zulmen öldürülmesi Müslümanlar arasında kargaşaya sebep olmuştur. Sıffin savaşının başlamasıyla birlikte iki hakimin vereceği hüküm için anlaşma yapılmıştır. Bu sırada hariciler Ali radiyallahu anh ve diğer Müslümanlardan ayrılıp Harura denilen yere geldiler. Müminlerin emiri onlara engel olup Feyden payınızı vereceğiz ve sizi mescitlerden de engellemeyeceğiz dedi. Fakat onlar Abdullah bin Habbab'ı öldürdüler. Müslümanların mallarına el koyup canlarına kıydılar. Onlara saldırılar yaptılar. Bunun üzerine Ali radıyallahu an onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikrettiği taife olduğunu anladı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu. Sizden biriniz onların namazlar yanında kendi namazını Oruçları yanında kendi orucunu, kıraatları yanında kendi kıraatını küçük görüp beğenmeyecek. Onlar Kur'an okurlar fakat okudukları boğazlarından aşağı inmez. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Diğer bir rivayette de Müslümanları öldürüp putperestlere dokunmazlar buyurmuştur. Daha sonra Ali radıyallahu anh halka hitap ederek Nebi aleyhissalatü vesselamın kastettiği kimselerin bunlar olduğunu haber verdi. İnsanların canlarına kıyıp mallarını talan etmelerinden dolayı da onlarla savaştı. Bu konuda kesin bir kanaate varınca da şükür secdesi yapmıştır. Haricilerin niyeti Kur'an'a karşı gelmek değildi. Manasını iyice kavramadan kendilerine göre yorum yaparak saçma sapan şeyler söylediler. Böylece sapık akideler ürettiler. Onlara göre salih ve takva sahibi olmayan kimse mümin değildir. Günah işlemek, kafir olmak için yeterli bir sebepti. Osman, Ali ve onlara tabi olanların Kur'an'a uymadıklarından dolayı mümin olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Bu taifenin, bidat ehli sayılmalarının iki sebebi vardır. Birincisi, hatalı iştihat ve büyük günah işlemekle Kur'an'a ters düşen kimsenin kafir olacağını iddia etmeleri. İkincisi ise, Osman, Ali radiyallahu anh'ıma ve Tabi'unun bu durumda olduklarını söylemeleri. Yani e, hatalı bir iştihat yapmış olsalar bile veya büyük günah işlemiş olsalar bile Tabi'unun kafir olduklarını iddia etmeleri. Bu sebeple günah işledi veya hata etti diye herhangi bir Müslümanı tekfir etmekten kaçınmak gerekir. İslam aleminde ortaya çıkan ilk bidat onlarınkiydi. Müslümanları tekfir edip kanlarını ve mallarını helal ilan etmişlerdir. Sayı hadislerde sabit olduğu gibi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onları zemmetmiş, kınamış ve kendileriyle savaşılmasını emretmiştir. İmam Ahmet bin Hanbel Allah rahmet eylesin diyor ki, hariciler hakkında 10 değişik vecehden yani 10 farklı rivayet yolundan sayı hadis rivayet edilmiştir. Bunları Müslim sayinde e, nakletmiştir. Bukhari de sahine kısmen almıştır. Bu tenkitlerle beraber onların asıl amacı Kur'an'a tabi olmaktı. Kur'an'a uymaktı. Fakat bu işlemiş oldukları bidatlerle Kur'an'a ters düştükleri durumdan çok daha kötü bir duruma düşmüşlerdir. Hariciler mücmeli yani kapalı kısımları tefsir edilip Kur'an'a uyan ve zahiri aykırı olmayandan başka sünneti kabul etmezler. Harcilere ait tasnif edilmiş herhangi bir kitabın varlığından haberler değiliz. Yalnız onlar hakkında bazı bilgiler bize ulaşmıştır. Yani burada kastettiğimiz o ilk dönem harcileri yoksa son dönemlerde bir kısım harcilerin telifleri piyasada mevcut. Mesela Kur'an'ın zahirine ters düşen hadisleri onlar kabul etmezler. Rejim, hırsızlık, nisabı yani hırsızlıkta e, hangi nisapta elin kesileceği ve mürtedin katlini Kur'an'da yoktur diye inkar ederler. Mürtedi de iki kısma ayırırlar. Bidatın aslı anlaşıldıktan sonra haricilerin düşüncelerini şu şekilde özetleyebiliriz. Onlar günah işleyeni tekfir eder ve günah olmayan bazı şeyleri günah sayarlar. Hadis mütevatir dahi olsa Kur'an'ın zahirine ters düştüğü müddetçe onu kabul etmezler. Ölçü olarak sadece Kur'an'ı ele alırlar. Kendilerine muhalefet edenleri mürtet kabul eder, canlarını ve mallarını helal sayarlar. Yine bu sebepten dolayı Osman ve Ali anh ile onlara bağlı olanlarla birlikte Sıffin'in ehlinde tekfir etmişlerdir. Onlar hakkında Rasulullah Aleyhissatü vesselam onlar Müslümanları öldürüp putperestlerle işbirliği yaparlar mahiyinde e, bir hadis rivayet edilmiştir. İslam'da ilk bidat ve tefrika ayrılık Osman radıyallahu anı öldürülmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Ali ve Muaviye radıyallahu anhuma kendi aralarında anlaşma yapınca harcer buna karşı çıkmışlar ve hüküm ancak Allah'ındır diyerek Müslümanların cemaatinden ayrılmışlardır. Onları ikna etmek için Ali İbn Abbas radıyallahu anhuma'yı gönderir. O kendileriyle münazere ettikten sonra yarısının tevbe etmesine vesile olur. Geri kalanlar ise Müslümanların canlarına kıyıp mallarına el koyarlar. Abdullah bin Habbab'ı öldürdükten sonra bu işi hep beraber yaptıklarını söylerler. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh de onlara karşı savaş açar. Onların asıl gayeleri Kur'an'ı yüceltmek ve ona tabi olmaktır. Fakat hadislerle sabit olan Recim ve hırsızlık mesabığı gibi hükümleri Kur'an'ın zahirine ters zanlıyla reddederek Ehli Sünnet ve Cemaat'ten ayrılıp sapıklığa düşmüşlerdir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın kendisine indirmiş olduğunu en iyi bilendi. Allah ona kitap ve hikmeti indirmişti. Onlar Osman, Ali ve onlara tabi olanların Allah'ın hükmünden gayrısıyla hüküm verdiklerini iddia ederek Müslümanları tekfir ettiler. Çünkü Allah Azze ve Celle kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyuruyordu. Tüm bidat ehlinin tekfir hadisesi şu iki sebebe dayanmaktadır. Birincisi, başkalarının yapmış olduklarını Kur'an'a aykırı görmeleri. ikincisi, vacip oluşuna veya haramlığına inandığı halde günah işleyen veya hata eden kimseyi Kur'an'a ters düştüğüne iddia ederek tekfir etmeleri. Harcilerin Çeşitli iddialarına, şüphelerine dair cevapları e, muhtelif derslerimizde işledik. Burada sadece e, ehli Sünnet'e muhalefet eden bidat fırkalarının asıllarını e, incelediğimizden dolayı kısa geçiyoruz bunları. İkinci fırka Şia ve Rafiziye fırkasıdır. Şia veya Rafizilik de Osman radiyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Bu fırkada en az hariciler kadar korkutucuydu. Ancak cemaat ve imamları olmadığı için örgütlenememişlerdi. Böylece gerçek yüzleri de ortaya çıkmamıştı. Bu kimselerin Müslümanlara karşı kullanabilecekleri silahları da yoktu. Şia Ali radıyallahu anh döneminde ortaya çıktı fakat gerçek niyetlerini açıklamıyorlardı. Bu tayfe üç gruba ayrılmıştı. Birinci grup, Ali radıyallahu anh'ın ilah olduğuna inanıyordu. Ali radıyallahu anh bunlar yakalatıp yaktırdı. Onlar için Beni de mescidinin kapısında mezarlar kazıldı. Ee, gelen rivayetlere göre en büyük grup bunlardı. İkinci grup ise sabbe yani sahabelerin büyüklerine küfredenlerdi. Ebu Sevde'nin Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh'ıma küfreddiğini duyan Ali radıyallahu anh onu öldürtmek istediğiyse de o kaçarak kurtulmuştur. Üçüncü grup ise Mufaddile'dir veya taftiliye de deniliyor bunlara. Bunlar Ali radıyallahu anhı, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhumadan üstün tutarlar. Ali radıyallahu anten mütevatiren rivayet edildiğine göre bu ümmetin Allah Resulü Aleyhissalat Vesselan'dan sonra en hayırlısı Ebu Bekir radıyallahu anh, sonra da Ömer radıyallahu andır. Buhari de, de buna benzer bir rivayeti. Muhammed İbnül Hanefiyeden Ali radıyallahu anh'ın oğlundan rivayet eder. O babasına dedi ki, Allah Resulünden sonra en hayırlı insan kimdir? Babası Ali radıyallahu anh, Ebu Bekir'dir dedi. Sonra kim deyince Ömer cevabını verdi. İlk asrın Şiaları, Nebi sallallahu aleyhi ve senden sonra insanların en hayırlısının Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu konusu olduğu konusunda itiraf etmemişlerdir. Bu konuda tartışmamışlardır. Tartışma sadece Osman ve Ali radıyallahu anh'ın hangisinin daha fazla olduğu konusundaydı. Bunun için Şüreyk bin Abdillah Allah Resulünden sonra insanların en hayırlısı Ebubekir sonra Ömer'dir deyince kendisine şia olduğun halde böyle mi diyorsun denildi. Bunun üzerine o da önceki şiaların hepsi böyle düşünüyordu diye cevap verdi. Ve minberde de bunu açık açık söylerdi. Bu söylemiş olduklarını yalanlamak mümkün müdür? Süfyan-ı Sevri diyor ki, Ali'yi Ebu Bekir ve Ömer'e tercih eden kimse, muhacir ve ensara eziyet etmektedir. Böyle düşünen birinin amelinin Allah katında kabul göreceğini zannetmiyorum. Yani bunlar, bu imamlar, Şia'nın en hafifi kabul edilen taftiliye fırkası hakkında söylenenler. Bunu Ebu Davud Süfyan-ı Sevri'den rivayet eder. Herhalde kastettiği kimse... Hasen bin Salih bin Huyeydi. Bu zat tabiindendir. Zeydilerin en iyileri olan Salih taifesi bu kimseye bağlıydı. O dönemdeki şiaların herhangi bir cemaati, imamları ve yeri yoktu. Müslümanlar savaşmak için gerekli savaş gereçlerine de sahip değillerdi. Kendi bulundukları yerlere Darül Hicre, Müslümanların yaşadığı yerlere ise Darül Harp veya Darül Küfür diyorlardı. Bahsettiğimiz her iki tayfede Müslümanların emirlerine karşı gelip onları tekfir ediyordu. Haricilerin tümü Osman, Ali ve onların peşinden gidenleri tekfir ediyordu. Rafiziler ise Ebu Bekir, Ömer, Osman ve dostlarına lanet okuyorlardı. Hariciler kan dökme ve talan etme gibi eylemlerde bulundukları için sayı hadislerde onlarla savaşmanın gerekli olduğu vurgulanmıştır. Rafizi adı İslam aleminde ilk defa 2. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Bu da şöyle cereyan eder. 2. yüzyılda Hişam bin Abdülmelik'in hilafeti sırasında Zeyd bin Ali İbnül Hüseyin ortaya çıktı. Şialar da onun etrafında toplanmaya başladı. Kendisine Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu sorulduğunda onlara bağlılığını söyleyince kavmi onu reddetmeye başladı. O da onlara siz beni rafz ettiniz. Siz beni razı ettiniz dedi. Böylece kavmine Rafizi adı verildi. Rafiziler kardeşi Ebu Cafer Muhammed bin Ali'yi, Zeydiler ise Zeydi kendilerine imam önder seçtiler. Sonuçta Şia, Zeydiye ve Rafizi imamiye olmak üzere iki kola ayrıldı. Şialar imamlarını aşırı derecede yücelterek onların masum olduklarını ve her şeyi bildiklerini iddia ettiler. Tüm dini meseleleri de Kur'an ve sünnete değil Direkt olarak masum bilinen bu imamlara götürmek gerekliliğini ileri sürdüler. Onlara göre imamlık mahiyeti belli olmayan bir kişi de son buluyordu. Onlar haricilerden daha sapık Çünkü hariciler Kur'an'a uymayı temel ilke kabul ediyorlardı. Onlar ise meseleleri hakikati olmayan bir imama arz ediyorlardı. Yine onlar bazı ölülerden nakledilen gerçek dışı sözlere inanıyorlardı. Bu yüzden hariciler onlara nispetle daha gerçekçi kabul edilmektedirler. Zira haricilerin rivayet ettikleri hadislerin çoğu sahi, onların, şialarınki ise zayıf hadislerdir. Fakat hariciler, Müslüman cemaatten ayrılıp tefrika çıkarmayı, onların canlarına kıyıp mallarını gasp etmeyi bir din haline getirdiler. Şia da bu yolu tercih etmek istemesine rağmen, imkanlar el vermediği için bunu gerçekleştiremedi. Zeydi'ye bu duruma sahipti. İmamiye ise bazen elem yapıyor, bazen de masum imam bekliyordu. Şia daima Melahide ve Batini gibi İslam milletinin düşmanı olan grupların peşinden gitti. Bahreyn, Mısır ve Maghrib ülkelerinde bulunan ve küfürleri tartışma götürmeyen Karamitiler, İslam düşmanı olan müşrik, kitap ehli ve münafıklarla işbirliği yaparak Müslümanlar arasında Şia adı altında faaliyet yürüttüler. Onlar insanların kitap ve sünnetten en çok geri kalanlarıydiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an, sünnet ve ehli emanet bıraktığını söylerken, ehli ile ilgili sözünü üç kez tekrarlamıştır. Fakat onları Müslümanların müracaat edecekleri imamlar olarak seçmemiştir. Sadece korunmalarını, haklarının korunmasını istemiştir. Harciler Allah'ın kitabını, Şia ise Ehlibeyti istismar etti. Kur'an ve sünnetin peşinde gitmeyi emrettiği halde onlar sünnete karşı gelmiş ve Kur'an'ın tavsiye etmiş olduğu kimseleri tekfir etmişlerdir. Sadece müteşabih ayetlerle meşgul olmuşlar, kıt bilgileriyle o ayetlere gerçek dışı yorumlar getirmişlerdir. Bilenlerin görüşlerine başvurmayı ise düşünememişlerdir. Şia'nın da Ehl-i Beyt'e muhalefet ettiğine dair birçok rivayetler mevcuttur. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh de, Allah vermiş olduğu misallerle ancak fasıkları saptırır. Onlar öyle sap onları öyle saptırır ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın yapılmasını emrettiğini terk ederler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar ayetini haricilere yormuştur. Rafiziler Haricilerden daha kötü kabul edilmeseler bile onlardan geri kaldıklar da iddia edilemez. Rafiziler, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Allah'ın kendilerinden onların da Allah'tan razı olduğu muhacir, ensar ve güzellikle onlara tabi olanların tümünü kafir saydılar. Böylece önceki ve sonraki tüm Ümmet-i Muhammed'i tekfir ettiler. Kendi mezheplerini Cumhur'un mezhebi diye isimlendirdiler kendilerinden olmayanların kanlarını helal saydılar zira onları mürtet kabul ediyorlardı bu nedenle de yahudi ve hristiyanlarla işbirliği yapıyorlardı bunlar İslam'a ve ehline en çok zarar veren kimseler olmuşlardır haruriler haricilere nispetle İslam'dan daha uzak ediler onlar ümmet içerisindeki fırkaların en yalancı olanlarıydı birçok işlerde yahudilerin samire adını verilen koluyla benzeştiler Şirk, bidat, ibadetler ve insanları aşırı derecede yüceltmede Hristiyanlara benzediler. Müslümanlara karşı Yahudi, Hristiyan ve Müşrikleri dostlar edindiler. Bu tihniyetleri halen daha devam etmektedir. Muhakkak bu, Müşriklerin adetiydi. Bununla birlikte onlar, Allah'ın içlerinde kendi isminin anılmasını ve yüceltilmesini emrettiği mescitleri terk ettiler. Orada cuma ve cemaati ikame etmediler. Böylece onların heva ehlininin en şerleri olduğu ve savaşılmaya harjilerden daha layık oldukları ortaya çıktı. Bidat ehli deyince akla ilk gelen şey Rafizilerdir. Genelin düşüncesinde Sünnî'nin zıttı şia veya Rafizidir. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine, dinin hüküm ve kaidelerine en fazla karşı çıkanlar bu kimseler olmuştur. Bunların arasından hatta önderlerinden sayılamayacak kadar çok zındık ve ifratçı çıkmıştır. Bu yolu seçmelerinin tek nedeni de İslam'ı tahrip etmektir. Aleykümselam ve rahmetullah. Rafizilere göre Ali radıyallahu anh'ın hilafeti hakkında Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'ın kesin nası bulunmaktadır. O masum imamdır ve ona muhalefet edenler de kafirdir. Muhacir ve Ensar bu nasıl gizlemiş ve masum imamı inkar etmişlerdir. Hevalarına uyup dini ve şeriatı değiştirerek zulmetmiş ve haddi açmışlardır. Hatta on küsur kişi hariç hepsi kafir olmuştur. Onlardan bir kısmı Ebu Bekir ve Ömer'in münafık olduğunu, diğer bir kısmı da önce iman edip sonra inkar ettiklerini söylediler. Onların çoğu sözleriyle muhaliflerini tekfir ediyor, kendilerini müminler, muhaliflerini ise kafirler diye isimlendiriyorlardı. Müslümanların yaşamış oldukları beldeleri Darul Ridde yani irtidat yurdu, mürtetlerin diyarı e, olarak kabul ediyor ve buraları Hristiyan ve müşriklerin yaşamış olduğu yerlerden daha beter görüyorlardı. Bu yüzden de Müslümanlara karşı yapılan bazı harplerde Aleykümselam ve rahmetullah, Yahudi, Hristiyan ve müşrikleri kendilerine dost ediniyorlardı. Zındık batini karamitalar ve benzeri gruplar hep bunların arasından zuhur etmiştir. Şüphesiz ki onlar kitap ve sünnete aykırılıklarıyla meşhur olmuşlardır. Halkın tamamı sünninin zıttını rafizi veya şia olarak bilir. Bir kimse ben sünniyim dediğinde kastı kendisinin rafizi olmadığıdır. Muhakkak bunlar haricilerden daha şerlidirler. Haricilerin İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlara karşı kılıç çekmelerine rağmen rafizilerin kafirlerle işbirliği yapmaları onların kılıçlarından daha zararlı olmuştur. Karamita ve İsmailiye ehl-i sünnet vel cemaate karşı savaşanlardır. Harciler doğruluk, rafiziler ise yalancılıkla meşhur olmuşlardır. Neticede harciler İslam'dan çıkmış, rafiziler ise İslam'ı yalanlamışlardır. Aleyküm selam ve Bidat fırkalarının köklerinden üçüncüsü mürciye fırkasıdır. Mürciye İman ve küfür ile ilgili yorum ve düşüncelerde haricilerin tam tersini düşünüp, önceleri isim ve terimlerde cemaat ehlinine zıt düşmüş, daha sonra da ifrat derecesine ulaşmıştır. Bu kimseler haricilere ve mutezile karşı bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Mürciyenin çoğunluğu kufe ehlindendir. Abdullah'ın ashabı ile İbrahim'e Nehai, yani İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın anh öğrencileri ile İbrahim'in Nehai ve benzerleri mürcieden değildirler. Onlar amellerin imandan olmadığını söylemişlerdir. Bu bidatlerin en hafifiydi. Onların diğerlerine ters düşmeleri hükümde değil sadece isim ve lafızdaydı. Bu sözlerinden ötürü, Hammad bin Ebi Süleyman ve Ebu Hanife gibi alimler mürciyeye nisbet edilmişse de, Sahih hadislerde ifade edildiği üzere Allah'ın büyük günah işleyen kimselere cehennem ateşiyle azap etmesi, sonra da şefaatle oradan çıkarması konusunda onlar da diğer ehl-i sünnet ile aynı görüşü paylaşmışlardır. Yine imanı dil ile ikrar etme, farz ibadetleri yerine getirmeyen zorunluluğu ve bunların terki halinde kişinin zemmedilip azaba güçer olacağı hususlarında da aynı görüşü dediler. Amellerin imandan olup olmadığı hususundaki ihtilafları ise sadece lafzidir. Sonuç olarak bu fikrin önderlerinden olan Talg bin Habib ve İbrahim et Teymi gibi şahsiyetlerinde ircadan maksatları bu olup imanda istisna yapmamışlardır. Ebu Hanife ve ashabı da amellerin imandan olması hakkında imanda istisnayı kabul etmemişler ve mürceyi zemmetmişlerdir. Bunlara göre mürceye farzların gerekliliğine inanmayan, haramlardan kaçmayan, sadece iman ile yetinen kimselerdir. Böylece bu mesele hakkındaki anlaşmazlığı sadece lafızda olduğu anlaşılmış olmaktadır. Esasen irca, ağır bir şekilde eleştiriye maruz kalmış bidatlerden değildi. Zaman zaman kimi ehl sünnet alimleri de bazı meselelerde bunlarla hemfikir oluyorlardı. Fakat zaman içerisinde taftil ve irca durumları ortaya çıkmış ve ağızlarından ağır sözler duyulmuştur. Böylece, Ehli sünnet alimlerinin eleştirini almaya başlamışlardır. Mesela Sufyan es şöyle demiştir. Ali'yi Ebubekir ve Ömer'e taftil ve tercih eden kimse Muhacir ve Ensar'la alay etmiş demektir. Hayda kimseler. Böyle düşünen bir kimsenin amelinin Allah katında kabul göreceğini zannetmiyorum. Ali'nin tercih konusunda Kufeli bazı imamlarında bunlarla bunlarla hemfikir olduğunun duyulması üzerine Eyyûbe Sahtiyani Ali'yi Osman'a tercih eden kimse Muhacir ve Ensar'ı hiçe saymış ve onlarla alay etmiştir demeye başlamıştır. Fakat daha sonra bu sözünden döndüğü rivayet edilmiştir. Bazı meşhur alimlerin de bu fikre e, bulaştıklarını duyan süfyan Sevri, Malik ve Şafi gibi nice alimler mürciyeyi eleştirmişlerdir. Mürceye göre iman kalp ile tasdik ve dil ile ikrardan ibarettir. Ameller imandan değildir. Kuf ve fakihlerinden ve abitlerinden bir kısmı da onlar gibi düşünmüşlerdir. Cehmiye'nin aksine, gücü yettiği halde imanı diliyle ikrar etmeyen kimsenin mümin sayılmayacağını söylemişlerdir. Şeytan ve firavun gibi kalben tasdik ettikleri halde, dilleriyle ikrar etmeyenler için kafirdir demişlerdir. Mürceden kelamcı ve fakihler, imanın semeresi, muktezası ve delili olması hasebiyle, ameli bazen iman tabiriyle e, karşılamışlardır. Mürciye 3 sınıfa ayrılır. Birincisi iman yalnız kalben inanmaktır diyenler. Bunların büyük bir kısmı kalbin amellerini de buna dahil etmişlerdir. Diğer bir kısmı ise cehmiler gibi buna bunu imana dahil etmemişlerdir. İkincisi mürcenin ikinci sınıfı imanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu söylemişlerdir. E, kerramiye fırkasının zuhurundan önce Böyle bir itikat bilinmiyordu. Mürciyenin üçüncü sınıfı imanın kalp ile tasdik ve dil ile ikrar olduğunu söyleyenlerdir. Fıkıh halimlerinden yaygın bir şekilde duyulan da budur. Ebu Hanife'nin nispet edildiği kısım da bu kısımdır. Mürci şu üç hatayı işlemiştir. Allah'ın kulları için zorunlu gördüğü iman birbirine benzerdir. Bir kişi için gerekli olan imanın bir benzeri herkes için geçerlidir. Bu tamamen delilden yoksun bir iddiadır. Ali selam ve rahmetullah. Diğer bir hataları, iman amellerden ayrı olarak yalnızca kalp ile tasdik etmektir demeleridir. Bu mürciyenin cehmi olanlarının itikadıdır. Üçüncü hataları ise, amelsiz bir iman tamdır demeleridir. Böyle düşündükleri için onlara göre ameller gerekli olmayıp sadece imanın bir semeresi ve muhtezasıdır. Tıpkı sebep ve müsebbep gibi. Esasen tam bir kalbi iman zorunlu olarak aynı miktarda zahiri amelleri de beraberinde getirmektedir. Zahiri ameller olmadan tam manasıyla kalben inanmak mümkün değildir. Aleyküm ve rahmetullah. Bidat fırkalarının köklerinden Dördüncüsü ve beşincisi kaderiye ve cehmiye fırkalarıdır. Asıl saadetin sonlarına doğru kader konusunun derinliklerine inmek isteyenlerin artmasıyla iki grup ortaya çıkmıştır. Bunlardan, bunlardan bir tanesi Nufat ve kaderiye, sonraki meşhur ismiyle kaderiye ya da muteziledir. Bunlar kaderi tamamıyla reddedenlerdir. Diğeri ise mücbire kaderiye adı verilen cehmiyedir. Bunlar da beşeri kudreti inkar edenlerdir. Bu iki grup Allah'ın sıfatlarının tümünü veya bir kısmını inkar etme konusunda hemfikir olmasına rağmen kader konusunda kendilerine has bazı düşünceleri ortaya atmakla değişik isimler altında ortaya çıkmışlardır. Aleyküm ve rahmet ey. Kaderiye Allah'ın emir, nehi, mükafat, mücazat ve kaderine iman etmeyi dile getirmekten aciz kalıp bunu imkansız gördükleri için daha ehli sayılmışlardır. Halbuki bunların hepsine kalben inanmaktaydılar. Onlar bu iddialarına şöyle bir yorum getirmişlerdir. Eğer biz bunu böyle kabul edersek, Allah emir vermeden önce emre uyan ile emre uymayanı bilmiş olamaz. Çünkü geleceği bilen için isyan etmesi kesin olan birine yapması için emir vermesi ve fesatlık peşinde olan kimseyi yaratması hiç hoş bir şey olmasa gerek. Bu durum sahabeye intikal edince büyük bir tepkiyle onlardan Teberri etmişlerdir, uzaklaşmışlardır. Hatta Abdullah bin Ömer radiyallahu hanımanın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. İyi bilsinler ki ben onlardan biriyim, onlar da bende. Böyle düşünen biri Uhud dağı kadar altın infak etse, kadere inanmadığı müddetçe Allah katında kabul görmez. Bu hadisi Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre yoluyla rivayet etmişlerdir. Aynı zamanda Müslim'in rivayet ettiği ilk hadis olduğu da söylenmektedir. Kader konusu genelde Basra, Şam ve kısmen de olsa Medine'de konuşulmaya başlandı. Cumhurun büyük çoğunluğu önceki bilgiye dayalı kaderi ve Kur'an'ın kadim olduğunu ikrar ediyordu. Esasen tartışma konusu olan irade ve kulların fiillerinin yaratılması meselesiydi. Sonuçta bunlar iki gruba ayrıldılar. Birincisi nufat, nefy edenler. göre irade Mehiyet yani istek, irade istek manasındadır. İradesi emrettiği şeye bağlıdır. Nehiyet ile herhangi bir ilgisi yoktur. Allah kulların yapmış oldukları fiillerin yaratıcısı değildir. Yani kul kendi fiillerinin yaratıcısıdır demişlerdir. Diğeri ise cehim bin saffan gibilerinin oluşturduğu mücbire kaderi yedir. Bunların söylemiş oldukları da şöyle şunlardır. İrade Meşiyet, yani istek manasınadır, emir ve nehi iradeyi geciktirmez. Kulun elinde hiçbir yetki ve güç yoktur. Kadiri mutlak ve her şeyin faili Allah'tır. Cehenn bin Safvan böyle bir inancı taşımanın yanında Allah'ın tüm isim ve sıfatlarını reddetmesiyle kendi ismine nispet edilen Cehmiye fırkasının kurucusu olmuştur. Allah'ın tüm isim ve sıfatlarını reddederler. Onlara göre... Allah'ın Kadir'den başka hiçbir ismi yoktur. Kulların almış olduğu isimler ona yakıştırılamaz. Kadir ismi bundan müstesnadır. Çünkü kul kadir olamaz. Harciler kıble ehlinden olup da günahkar olanların tekfir edileceğini ve cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyorlardı. Onlar bu durumdayken Hasan el-Basri'nin ölümünden sonra Kaderi bu meseleyi kurcalamaya başladılar. Ömer bin Ubeyt ve arkadaşlarına göre günahkar olanlar ne Müslüman ne de kafirdirler. Bilakis bu ikisinin arasında bir yerde olup ebediyen cehennem ateşindedirler. İman ve İslam'la hiçbir ilgileri de yoktur. Fakat onlara kafir denilemez. Bu en son meselede harciler gibi düşünüyorlardı. Böylece bu şahsiyetler Katade ve Eyyub'e sahtiyeni gibi İlim sahibi kimselerin de dahil olmuş olduğu Hasan el Basri'nin cemaatinden ayrıldılar. Bu olaydan sonra da itizal edenler anlamında Mu'tezile ismini aldılar. Onlara bu ismi Katade'nin taktığı da rivayet edilmektedir. İnsanlar hükümler ve dini isimler hakkında tartışmaya başladılar. Müslüman ve mümin, kafir ve fasık gibi isimler konusunda ihtilaf etmeye başladılar. Mu'tezile bu durumda olan kimselerin hükmünün dünyada değil ahirette icra edileceğini savunarak haricilerle hem fikir oldu. Mallarını ve canlarını helal saymamakla da onlara muhalefet ettiler. El menziletü beynel menzetein yani iki menzil arasında bir menzil ismini de ilk icad eden bu Mutezile'dir. Bu Mutezile'ye has bir düşüncedir. Bazı konularda onlar gibi düşünenler de olmuştur. Yani bu kimseler e, fasık ve facir kimseler için bunlar ne kafirdir ne müslümandır. Biz bunlara ne kafir deriz ne müslüman deriz diyerek ikisinin arasında bir menzilededir. Fakat ebedi cennemliktir demişlerdir. E bu noktada haricilerden ayrıldığı nokta e, ayrıldığı husus onların yani menziletu beyne menzileteyn dedikleri kimseleri mallarını, canlarını mübah saymamışlardır. Farklılar Allah'ın şer'i hükümleri hakkında konuşurken kaderiyye de haksız olarak kader konusuna dağılmıştır. Kader, şer'i şerifi bozar anlayışı kadercilerin sapıklığına sebeb olmuştur. Sonuçta iki gruba ayrılmışlardır. Birinci gruptakiler emir, nehi, mükafat, mücazat, itaat, isyan, küfür, sevdiği ve rıza gösterdiği şeyi yerine getirme, sevmediğinden kaçınma gibi şer'i önem verip, Bunları ön planda tutarak kaderle bir arada bulunmasının mümkün olmadığını iddia ettiler. Kaderin bir kısmını veya tamamını reddettiler. Diğer gruptakiler ise kaderi benimseyip mana ve özü itibariyle şeriatı nefyettiler. ettiler. Haddi zatında Allah'ın emir ve nehirleri, dost ve düşmanları, sevdiği ve sevmedikleri arasında hiçbir fark olmadığını, iki benzer arasındaki farkın meşiyetle olduğunu bir şey için emir verirken benzeri için de yasak koyabileceğini söylediler. Böylece tevhid ile şirk, iman ile küfür, itaat ile isyan ve helal ile haram arasındaki farkı inkar ettiler. Onlardan biri hikmet ve adaletini, diğeri ise kudret ve meşiyetini ya da kudret, meşiet ve ilmini inkar etti. Birinci grup yaratıcı pozisyonuna başkasını getirmekle mecusilere, İkinci grup ise Allah'a veya başkasına yapılan ibadet arasında fark görmemekle müşriklere benzedi. Netice itibariyle bunların tevhid anlayışı eğer Allah dilemiş olsaydı biz ona şirk koşmazdık diyen müşriklerin tevhid anlayışından farksız olmuştur. Reddetmiş oldukları bu tevhid, ubudiyet ya da uluhiyet tevhididir. Emir ve nehi Allah'ın Hayra rıza gösterip, şerre razı olmaması mahiyetindeki uluhiyet tevhidini de inkar etmişlerdir. Bunlar hevalarına uymada, şirk ve tecvizde mutezileden daha beterdirler. Söylemiş oldukları söz ve yapmış oldukları fiillerle, putlara ibadet etmeye cevaz vermiş olmaktadırlar. Arif olan kimse iyiliği güzel, kötülüğü de çirkin göstermez sözünü kullanmaktan da geri kalmamışlardır. Kaderiye'nin asıl akidesine göre Allah'ın kudret ve hikmetini ispatlamak mümkün değildir. Zira eğer gücü her şeye yetmiş olsaydı yapmadığı şeyleri de yapardı. O halde bir şey yapmaması ona gücünün yetmemesi demektir. Onlar Allah'ın hikmetiyle hükmünün orantılı olduğunu söylemişlerdir. Mücbiriye göre Allah hikmete dayanmayan bir kudrete sahiptir. Hikmet için bir şey yapması caiz değildir. Hikmeti kabul edenleri ise peygamberleri ve şer'i hükümleri tümüyle inkar etmektedirler. Nübüvveti ikrar ettiği halde özünde gizli olan şeriatı inkar eden ve arif kişi hasenatı güzel, seyyatı çirkin göstermez diyenler ise gerçeği gizlediğinden dolayı münafık sayılırlar. mülhitler gibi bunlara da batini adı verilmiştir. Zira her ikisi de gerçekleri gizleyip emir ve yasakları iptal etmişlerdir. Böylece mücbire, cehmiler, Münafık ve müşrik olmak üzere ikiye ayrılmış olmaktadırlar. Kaderi'ye fırkası, müşrikiye, mecusiye ve iblisiye olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Bunlar, emir ve yasağı içine alan bir kaza ve kaderin varlığını itiraf etmekle beraber, eğer Allah dilemiş olsaydı biz ve babalarımız şirk koşmaz, O'nun haram kılmış olduklarından başkasını kendimize haram kılmazdık diyenlerdir. Bunların büyük bir kısmı yorum yaparak teorik ve pratikte şer'i hükümleri iptal ederler. Rabliğin tüm yaratılmışlar için meşru olduğunda çekinmeden söylerler. Hiçbir canlı yoktur ki Rabbim O'nun alnından tutmuş olmasın. Sufi ve dervişlerin bir kısmı da insanlara haram kılınanların kendilerine mübah olduğunu, ve kendilerinden farzların düşüp azabın kalktığına inanmışlardır. Bunlar daha da ileri giderek Allah'ın mevcudatın ta kendisi olduğunu söylemişlerdir. Vahdedi vücut dedi, dedikleri akide. İnsanların işlemiş olduğu günah ve kötülüklerin kadere ait iradenin bir gereği olduğunu savunmuşlardır. Bunların Hristiyanlarla, onların da müşriklerle kısmi e, beraberlikleri olduğu için daima müşriklerin yolunu takip etmişlerdir. İkinci grubu teşkil eden mecusi kaderciler ise yaratma konusunda Allah'a ortak koşarlar. Bunlara göre hayrın yaratıcısı şerrin yaratıcısından farklıdır, ayrıdır. Aramızdan kalben onlarla beraber olanların bir kısmı onların günahların işlenmesi Allah'ın isteğine bağlı olmayıp bundan haberdar değildir şeklindeki sözlerin doğruluğuna inanmışlardır. Fakih ve kelamcılardan bir kısmı ile Mutezile ve sonraki şialarda sıfatların iptal edilmesiyle ve tevhidin gerçekleştiğine sıfatlar iptal edilse bile hiç sayılsa bile yine de tevhidin gerçekleşmiş olduğunu inanmışlardır. Dolayısıyla iki tayfa arasında farklılık olduğundan mutezile Hristiyanlardan ve tasavvufçulardan uzaklaşarak Yahudilere yakınlık göstermiştir. Onlara göre sıfatların kabulü Hristiyanların görüşüdür. Üçüncü grubu temsil eden iblisiye ise hayır ve şer Allah'tandır ancak tasdik etmekle beraber bunu bir çelişki olarak görürler. Hadislerde işaret edildiği gibi onlar Allah'ın düşmanlarıdır. Beyinsiz şairler ve zındıklar gibi boş laf üreten kimseler arasından çıkar bu tür insanlar. Mesela bunlardan biri olan Ebul Ala el Ma'arri şöyle diyor: sen kasten adam öldürmeyi yasaklayıp gelecekte bunun için hesap günü olduğunu söyledin. Neden bu iki durumu da engellemedin? Bazı beyinsiz zındıklarda şöyle derler. Yıldızları onların arasında da ayları yaratıyor. Sonra da insanlara bunlara bakmamalarını söylüyor. Yine çok miktarda kadın yaratıyor. Ardından da, ardından da toplumları korkutarak bu ateşi söndürmelerini istiyor. Oysa ateşi alevlendiren o. İşte bunun gibi küfür olan ve katli gerektiren daha nice sözler söylemişlerdir. Mutezile sıfatları kabul etmemekle cehmiyeye yaklaşmıştır. Emir ve nehi, ceza ve mükafat gibi şer'i hükümleri kabul etmemekle beraber kaderi inkar etmişlerdir. Kaderi yalanlamaları bir çeşit şirk sayılmıştır. Tabii ki kaderi inkar edip şer'i hükümleri kabullenmeleri Bunları inkar edip kaderi kabullenmelerinden daha iyidir. Gerçek varlığı müşahede edip emir ve nehileri göz ardı eden tasavvufçular mutezileden daha şerlidirler. Çünkü onlar mecusilere, bunlar ise müşriklere benzemektedirler. Mutezilenin ilk bid'at sözü cemaate ve büyük gruba haşeviye ismini vermeleridir. Rafizilerin cumhur demeleri gibi. Haşeviye ya da haşiv, insanların tümü ve cumhuru demektir. Bunlara mümtaz şahsiyetler dahil değildir. Bunu ilk kullananlar Amr bin Ubeyd ve onun taraftarlarıdır. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh'ın haşeviye olduğunu söylemiştir. Rafiziler cemaat için, ehl sünnet vel cemaat için cumhur, mutezile ise haşeviye tabirini kullanmışlardır. Sıfatların iptalinin menşei, kaynağı Yahudilerdir. Müşriklerdir ve Sabiilerdir. Allah Teala arşın üzerinde değildir. İsteva istevla manasındadır sözünü ilk kez kullanan kimse de Ca'd bin Dirhem'dir. Cehim bin Safvan'ın bunu ondan alıp ifşa etmesiyle bu söz cehmilere nispet edilmiştir. Cahid bin Dirhem bu sözü Eban bin Sem'an'dan onun da Lebit bin Esam'ın kız kardeşinin oğlu olan Talut'tan aldığı söylenmiştir. Talut ise Allah'ın Resulüne büyü yapan Yahudi bir büyücü olan Lebit bin el-Asam'dan almıştır. Cehimm'in Safvan'a göre iman dil ile ikrar edilmemiş dahi olsa sadece kalben tasdikten ibarettir. Ümmet alimlerinden bu sözü söyleyen hiç kimse yoktur. Bilakis Ahnet, Veki bin el-Cerrah ve başkaları böyle bir sözü söyleyeni tekfir etmişlerdir. İslam aleminde bu sözü ilk kullanan Ca'd bin Dirhem adında bir şahıstır. Halid bin Abdullah el-Kasri bunu bir bayram günü ifşa etmiş, Cem bin Safvan da bu sözü ondan almıştır. Onun Horasan'da Seleme bin Ahves tarafından katledilmesinden sonra da bu söz cehmilere mal edilmiştir. Bu söz Allah'ın sıfatlarını inkar etmek demektir. Zira onlar Allah'ın ahiret günü kimseye görünmeyeceğini, kullarıyla konuşmayacağını, ilim hayat ve kudret gibi sıfatlarının olmadığını söylemekte, Kur'an-ı Kerim'in kadim olmayıp mahluk olduğunu iddia etmektedirler. Mu'tezile olan Amr bin Ubeyd'in asabı da, kader ve diğer konularda başka bidatleri de ekleyerek cehme, muhafakat göstermiştir. Mu'tezilenin beş temel esası vardır. Bunlar tevhid, adalet, el menziletu beynel menzileteyn, infazul vaid yani cezalandırma, iyiliği emretme ve kötülükten nehyetme. Onlara göre tevhid, sıfatların iptalini gerektirir. Adil, yani adalette kaderi yalanlamayı gerektirir. Bu ise kulların fiillerinin yaratılması, kainatın idaresi ve her şeye gücü güç getirmedir. Bunların bir kısmı da ilmin ve kitabın kadim olduğunu inkar ederler. Yani Allah'ın ezeli ilmini ve e, kaderleri levh-i mahfuzda kaydetmesini inkar ederler. Onlara göre... Fasık olan bir kimseye kesinlikle ne mümin ne de kafir denilemez. Bu kimse bu ikisinin yani imanlı küfrün arasındadır. İşte el menziletu beynel menzileteyn dedikleri budur. İnfazı vaid ise yani cezalandırma ise haricilerin de iddia ettiği gibi fasık olan kimselerin ebediyen cehennem ateşinde kalmaları ve şefaatin onlara fayda vermemesidir. Emri bil maruf ve nehyanil münker anlayışları ise Kendilerine imamlara karşı çıkıp onlarla savaşma imkanını vermektedir. Caat bin Dirhem ortaya çıkmadan evvel sıfatların reddi konusunda konuşan kimse olmamıştı. E, Müslümanlar arasında bu konuda konuşan çıkmamıştı. Halit bin Abdillah el-Khasri bu sözü yaydı. Doğuda bir nahiye olan Tirmiz'de Cehmin zuhur etmesiyle söz orada duyulmaya başladı. Esasen onların bu sözleri İmam Ahmet gibi sünnet alimlerin sıkıntı içerisinde oldukları bir sırada yayılmaya başlamıştı. Me'munun emirlik yaptığı, halifelik yaptığı dönemlerde bunlar çoğalıp güçlendiler. Diğer tayfelerden sıfatları inkar edenleri ona taraftar olarak toplayan da İbni Ebi Duat idi. İbnül Mübarek, Ahmet bin Hanbel, İsağ bin Rahüye ve Muhammed bin İsmail el-Bukhari gibi sünnet imamları Bunların hepsine birden Cehmiye adını vermişlerdir. İmam Ahmet'in asabından olan e, sonraki dönem alimleri Cehmiye'nin hasımlarını Mu'tezile olarak görüyorlardı. Halbuki Mu'tezile de onların bir çeşidiydi. Burada anlatmaya çalıştığımız şu. Cehmi Safvanın meşhur iki bidati vardır. Bunların ilki sıfatları inkar etmesidir. İkincisi ise kader ve irca konusunda aşırıya kaçmasıdır. O imanı sadece kalp ile tasdikten ibaret görüyordu. Kulların güç ve fiillerinin olmadığını söylerdi. mutezile de aşırı giderek her iki görüşün tam tersini savundu. Cehim Safvan sıfatlardan ve iradeden hiçbir şeyi kabul etmemiş, sufilerden büyük bir kısmı da fiiller ve kader konusunda cehmet abi olmuşlardır. Fakat sıfatlar hakkında ona muhalefet etmişlerdir. Yani ilk dönem Sufilerine baktığınız zaman, Moğolların istilasının ardından çıkan tarikatlar dönemine kadar Sufiler, isim ve sıfatlar konusunda tamamen Selefin akidesine tabi olmuşlardır. Sufiliğin prensipte kurucusu olarak kabul edilen Haris el-Muhasibi'nin pek çok eserinde Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda Selefi salihine tam bir mutabakat gösterdiği, Yine tarikatleşme dönemine kadar Sufilerin akidelerinin tamamen isim ve sıfat konusunda Selefin akidesine mutabık olduğunu e, inceleyenler görürler. Fakat daha sonraki dönemlerde sufilerde maalesef cehmiye itikadına saplanmışlardır. Bugünlerde de kendilerine ahbaşlar denilen, Abdullah el-Habeşi'ye tabi olan modern cehmiye e, bu itikadı devam ettirmektedir. Bu bidat fırkalarının şerrinden Allah'a sığınırız. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in bidatlere bakış açıları, sünnete muhalefet edenlere karşı bakış açıları konusunu ele almaya çalışacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve estağfiruke ve etûb ilek. aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Fe